Hakkı yok. Allah razı olsun, Allah da Cennete getirecek amel işlemeyi nasip etsin. Bizler kullukla mükellef olan ve yaratılış gayemiz kulluk olan birer insanlarız. Eğer bu kitap Allah'tan gayrından birinden olmuş olsaydı, bunda çok çelişki olurdu. Ve her insanın kendi sözleri, kendi anlayışları, helal ve harama bakışları kendi nefislerinin doğrultusunda olmuş olsaydı, herkesin kendi anlayışı, kendi doğrultusu, kendi helal ve haramı olurdu ki, herkesin kendine ait bir dini olurdu. Eğer bizler inanan insanlarsak ve Allah Azze ve Celle inananlara Müslüman demişse, Müslümanın uyması, hayatına geçilmesi gereken esaslar vardır. Bu esaslar aynı zamanda kanun koyucu hükmünde olduğu gibi, bizim için hayat nizamı olduğu gibi, Aynı zamanda ihtilaf ettiğimizde, ihtilaf ettiğimiz meselelerin de hal çaresi olmalıdır. Ve İslam'da zan ifade eden, yani ikilik, üçlük, dörtlük artık bir tek şeye döndermeyen hiçbir mesele itikadlı hücret olması mümkün değildir. Yani bir şeyin bizim için delil teşkil edebilmesi için zan ifade etmemesi gerekir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bunun dışında hiç kimsenin söz sahibi, söz hakkı, dinde yoktur. Hatta hatta Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi sadece dilimizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Muhakkak ki bu Allah'a zulümdür ve Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Helal da, haram da, Allah'ın kitabındandır. Onun dışında, hiçbir şey bizi ne yapmaz? Bağlamaz. Önce bunu anlamak gerekir. Yani dinde uyulması gereken esaslar bunlardır. Yani ittiba dediğimiz, tabi olma dediğimiz, uyuma dediğimiz, Önce bunun anlaşılması gerekir. İttibanın olduğu yerde zaten taktik de yoktur. işte da yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi Ey Resul indirdiğime uy Ey Resul indirdiğimle hükme indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükme ve indirdiğimi tebliğ et diyor. Bu biz inanan kullar içinde geçerli olan ayeti kerimelerderdir. İnanan bir insanın da indirilene olması, indirilenen hükmetmesi, indirileni gördüğün, anladığın şekilde değil, gösterildiği şekilde hükmetmesi ve indirileni tebliğ etmesi gerekir. Ama ilmin olmadığı, yani tabiliğin olmadığı bir yerde, ittibanın olmadığı bir yerde, İştihat gündemdedir kardeşlerim. İştihat da zammı galiptir. Karşıdakinin sözlerine uyma, taklit etmedir. Ve bu da artık hangisi hoşuna gidiyorsa ona doğru uyup gitmedir. İştihat vardır ama edilmeyi şeriye bazında değildir. Anlatabildim mi? Yani inanılması, uyulması, ihtilaf halinde dönülüp meselenin olması gereken bir yerde iştihat diye bir şey yoktur. İştihat bir çabadır, gayrettir. Musa'ya dersiniz ki bu mesele nedir? Musa bakar Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine bir çaba, bir gayret sarf eder ve yakaladığını, anladığını insanlara nakleder benim bildiğim bu der. İşte iştihat bunun adıdır. Kah isabet eder. ya hata eder. Ve isabet ederse iki, hata ederse bir ecir alır. Ama bunu edirliği şeriyeden saymak mümkün değildir. Bu yönlü vardır. Yine mesela şu meseleyi Ebu Said Hoca izah eder. İştihatı anlatırken. Misal, düşünün, bir hırsızlık meselesini ele alalım. Allah Azze ve Celle kitabında Maide 38'de hırsızlık yapan erkek olsun, kadın olsun, elini kesindir. Sünnetullah da ne yapıyor? Bir insanın elinin nereden kesileceğini belirttiği gibi neyi, nasıl çalarsa veya ne kadar miktardaysa o neye göre kesileceğini ve neye kadar kesileceğini, kaç kere çalmasa ne olacağını ve sonunda o insanın ne yapılması gerektiğinde ne yapıyor? Sünnetullah belirliyor. Şimdi, müsakkadı olsun, altın adam hırsız olsun, urveylen ibadullah'tan şahit olsun. Yakalayıp hırsızı kadıya getirdiğinde urveylen ibadullah Altın adamın artık söz hakkı yoktur. Çünkü hırsız diye tutulmuştur. Musa ne yapar? Orveyle ibadullahı dinler. Ve onların şehadeti kabulse, bu da önemli, Şahitliklerin neticesinde altın adamın evini kesmeye hükmetse ve isabet de etse, hakikaten o hırsız da olsa ne olur? İki ecir alır. İkisini dinmedi, kanaat etmedi. Ve hırsızlığını kabul etmedi, adamı serbest bıraktı. Ee, i̇sabet edemese yine ecir vardır. İşte hakimin buradaki kullanmış olduğu bu enerji, iştihattır. Ne dine bir şey ekleme, ne dinden bir şey çıkarmadır. İştihat bunun adıdır. Allah'tan haktan ayırmasın. Ee, doğruyu anlayanlardan eylesin. Biz iştahatı toptan reddeden kabul etmeyen insanlar değiliz. Sadece edinmeyi şeria bazında işteat yoktur diyoruz. İştahat dinle bu yönlü vardır. Evet, cemaatle, şimdi kardeşler, e, Zandeslim Zafer soruyor, Rabbim haktan ayırmasın, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu farzdır dememişse veya bunun şartları şu şu şu dememişse, e, bizim bunu dememiz birçok sakıncalara sebep olur, anlatabildim mi? birçok sakıncalara sebep olur ki aynen bugün bu hale gelmiş. Mesela cemaattan namaz kılmak fazladır diye iddia eden arkadaşlar, kaç yönlü ayrı ayrı deliller gelmesine rağmen, namazın terkinin İslam'dan çıkaran bir küfür olduğunu kabul etmezler. Neredeyse cemaatla namaz kılmaya gitmeyen bir insana kafir gözüyle bakarlar, ama bir namazı terk eden bir insana, Allah dediği halde, Resulü sünnetinde dediği halde görmedi, söyle, söylemediklerini görürsün. Onun için biraz daha meseleleri e, detayıyla yerinde bakmak gerekir. Ama şu var, evet, cemaatten namaz kılma dinde emredilmiş. Teşvik edilmiş. Ama cemaatten namaz kılmayan birisinin namazı yoktur. Veya onun namazı batıldır. Ben böyle bir ifade bilmiyorum. Aleykümselam selamlar Bilen varsa buyursun. Ee, İştahat sadece hakimlere mi aittir? Ee, Allah zikir ehline sorun diyor. İlim ehline sorun diyor. Muhakkak ki bilen birine sorma, anlayan birine sorma, o meselenin hal çaresi en güzelidir. Aynen Ebu Davut'un kitab Siyer'de, kitab Cihat'ta gelen bir rivayette sahabenin bir tanesinin kafası yarılması, akabinde ihtilam olması ve aleyhissalatü efendimizin de bir yere gitmesi var. Hatırladınız mı bu akayet? Sahabe bana ruhsat yok mu diyor. Sana ruhsat yok diyorlar. Adam gursle diyor. Yarek olan yere su gidiyor ve hemen ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, meseleyi kendisine anlattıklarında onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormaktır. Sorsalardı ya o oraya bir bez koyar, orayı mest eder, geri yıkardı. O da ona yeterdi diyor. İlim ehline sorma. Tabi. Bilen birine sorma hem soran hem de sorulan için çok çok hayırlıdır. Çok çok hayırlıdır. Yoksa hem onun buharide gelen rivayette hem onun sapmasına hem de saptırmasına vesile olursun. Amin. Ecmai. <gülüyor> Yeni gifler yapılmış maşallah. Benim bildiğim bu iştahat Edirleyi şeriye bazında olmazsa hakikaten e, değil. İstimbat ayrı bir şeydir. Allah hepinizi sevsin. E, Allah sizleri sevdiği zaman dinde anlayışlıklar, fıkh etme gücü verir. Allah hepinizi sevsin. Allah'ın seveceği amelleri işleyelim inşallah. E, bunlar çok önemli. Mesela düşünün. Birçok ayet ve hadisler var. Ee, bu hadislere baktığımızda bir şey eklemeden, bir şey çıkarmadan olduğu gibi anlamaya çalışmak var. Mesela, ey Mugari, kuşçuk öldü mü diyor. Kuşçuk öldü mü diyor. Evet, ey Allah'ın Resulü diyor. Ne yapıyor? Küçük bir sahabe, Enes'in kardeşi, Ömer. Demek ki bir insana ismini değiştirerek küçük Ömercik gibi bir lakapla konuşulabilir. Demek ki bir hayvan, bir kuş kafeste beslenebiliyor. Demek ki büyük bir insan da olsa, bir peygamber de olsa, bir e, alim de olsa bir çocuğun gönlünü almaya gidebilir. Birisi kendisinden yardım istediğinde ki enes ne diyor? Kardeşimin kuşu öldü diyor çok üzüldü onun gönlünü bir alır mısın diyor. Gidiyor onun gönlünü almaya çalışıyor. Yani bir hadis-i şerifin içinden düşündükçe birçok şey çıkabiliyor. Ama ne ekliyorsun? Tabi. Ne de çıkarabiliyorsun. Fütüt kuşu var. Onun dışında birçok şeyler var. Devenin adı var. kasma dül, dül Hayvanlara isim verme haram değil kardeşler. Ama tutup da bizim Türk milletinin yaptığı gibi siyah olan bir köpre de Arap ismi verilmez. Buna da dikkat etmek gerekir. Veyahut bir İngiliz'in Hindi'ye Türk işlediği gibi çok sevdiğimiz İngilizler var ya hani şu boğazı gemileriyle işgal edip toplarını şöyle Müslümanların kalbine doğru çeviren saraylarda danslar, valslar yapan ve bütün dünyaya zehir tohumlarını akan kafirler topluluğu var ya Allah haktan ayırmasın isim konur isim konur ama köfür, şirk tipinde isim kalmaz. başka Buyur, ben fazla meşgul etmeyeyim. Zafer e, cevap veremedim. Makine İspi'ye kapanmıştı. Zannedersem neydi soru? Mevdur Mevdül ile alakalı bir şey yazmışım. Tam meseleyi anlamadım ama e, bu Enbiya suresinde geçen meseleyi mi yazmak istedim? Zafer orada mısın? müşterim var. Sen dedirsem Nevdoğanın e, Mbiya suresinde bir sözü var İbrahim'in üç yerde yalan söyleme meselesinde. Herhalde özelim onu yazmışım. Sonra da Nevdoğan gibi birinin e, Sünnetin anayasal konumu diye. Sünnetin vahiyliğini gündeme getiren bir risalesi olduğunu söylemişsin. Böyle bir şeyde bunun hükmü nedir? Gibi bir şey sormuşsun. Şimdi kardeşler hükümden öte meseleyi anlamak daha hayırlıdır. Ben tefsirde de demişimdir. Böyle bir kitabı olan bir insan ne kadar mazurdur artık orayı siz düşünün diye. Burada ben kendimi garantiye almışımdır. İlla hüküm boyuna gitmek gerekmiyor. Zaten bu hesabını Allah'a verecek. Ama e, şunu başında dese, bu kadar sözü dolandırmasa, ki birçok yerde te, e, Mevdudi Ebul Ala diyeyim ayıp olmasın. Ebul Ala Mevdudi tefsirinin birçok yerinde bunu çok çok yapar. Çok çok yapar. İsim ve sıfat tevhidinde Özellikle Allah Azze ve Celle'nin semada, gökte, ağaçta o mesellere bakacak olursanız, yok demez. Yok demez. Ama sana dedirtmeye çalışır. Sen onun baştan sonra o tefsirde yer almış cümlelerini oku, çatlarsın. En son dersin ki, yok desene lan, yok dede kurtul desene dersin. Yani demez. Ama sana dedetmeye çalışır. Aynen bu meselede de dikkat ederseniz yapacağını yaptıktan sonra hadis ne kadar sahih olursa olsun raviler ne kadar sika olursa olsun akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz der. Tamam. Her ne kadar biz bunu kabul etmesek de bu eşarının ekolüdür. Deniz edikleri Akide'de tuttukları, takip ettikleri bir yerdir. Zaten bunu bir e, kitap ve sünnetten amel eden bir insanın e, takip etmesi mümkün değil. Zaten onlara eşari denmesindeki kasıttan bir tanesi de budur. Bu itikadıdır. E şimdi sen bunu desen, geçsen seni kim sakınamaz? Tamam bu eşaridir ki muhakkak yazmış olduğu kitapta da menheci, metodu neyse bunu takip edecek dersin. Ama Bakın burada çok dikkat edin. Ne diyor? Bir peygamber asla yalancı olmaz. Arkasından ne diyor? Bir peygamberi aklarken öbür peygamberi yalancı durumuna düşürüyor. O peygamberi de aklamaya çalışırken Bukhari ve Müslümanı rivayet teres olmakla suçluyor. Yani yalancı olarak suçluyor. Körü körüne hadisleri toplayan. Yani bu ifadeyi gören birisi, asla Buhari ve müslüman sahih gözüyle bakmaz. Önce bunu bir tağın altında tutuyor. Ki mevdu da bu, bu da kalmaz. Sahadeyle alakalı meselelere baktığımızda küya sadece nakilci, nakilci durumunu e, ele alır. İşte ben bunu naklediyorum. Nereden? Tabi ehl-i sünnet alimlerinin kitapları bitti. O birçok şeye ifsad eden, 13-14 meselede imanlarını yıkan Şii akidesine gider sahabelerin hakkında özellikle Hz. Osman olsun veya birkaç sahabe olsun, Hazreti Halit olsun, Ebu Bekir Ömer olsun, bunlarla malak-ı olsun, meseleleri gider, onlardan alıp nakleder sadece bırakır, ben bir şey demiyorum der. Bu hak olan bir şey değildir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah'ın Resulü a.s.m aman aman aman aman asabım hakkında söz söylemeyin Uhud dağı kadar ecimiz olsa ameliniz olsa yine de veya Uhud dağı kadar altınız olsa yine de onların ameline erişemezsiniz diyorsa biraz haddimizi bilmemiz gerekiyor. Hüküm yolunu ben bilmem. Allah her şeyi hakkıyla gören Hakkıyla bilendir. Bu sözleriz hiçbir zaman doğru değildir. Bu sözlerin söylenerek o insanların kitaplarına, o insanların akidelerine çok çok dikkat etmek gerekir. Çok çok dikkat etmek gerekir. Ve hatta dört terimiyle birçok insanın harici olmasına sebep olan birisidir. E, sertleşmesine sebep olan birisidir. Ama kendi yaşantısına baktığımızda hiç de o değerlere sahip birisi olmadığını görüyoruz. Yani bizim işimiz alimlerle uğraşmak değil, dinimizi öğrenme dinimizi yaşamayız. Ama maalesef tefsir adı altında onların tefsir adı altında insanların dinleri bozuluyor. Hatta Mevdudinin tefhümünü bitiren insan neredeyse Tevrat'ı, İncil'i güzelce de bir okumuş olur. İşte orada şöyle geliyor, şurada şöyle geliyor, burada böyle geliyor. Ben öyle bir tefsir yazsam herhalde ee, Allah Resulü böyle diyor, Allah Resulü şöyle diyor, Allah Resulü şöyle izah etti, Allah Resulü böyle izah etti diye ben bunları nakletmeyi yeğlerim. Herhalde bu bana daha hayır getirir. Öyle şeyim çünkü mecburen ee, okuma ihtiyacı hissediyorum ben. Çünkü bir meselenin izahını yapabilmek için insan karşıdan tutuyor, tefhümden getiriyor. Bunu da demek zor Ebni Cüreyş. Ee, ama Allah kendisi için hayırlı çalışan insanların hakkını muhakkak verecektir. Ben yine ifrat noktasında yaklaşmak istemiyorum. İnşallah mevdu de hakka çalışmaya çalışmıştır diyeyim yani muhakkak ki Allah için bir şeyler yapmaya çalışmış benim görevim sadece yapmış olduğu bu bariz hatalar hakkında benim uyarma bu benim görevim eğer ben daha hata yapıyorsam onun hakkında benim de delille uyarılmam gerekir çünkü bunlar bizim tarafın insanları Müslüman diyen insanlardır onun için meseleye yaklaşırken de ihtiyatlı yaklaşmak gerekir ee, şöyle düşünün. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Her türlü fitneden, fesattan bizleri uzak kılsın. Bizler düşünün şimdi. Ee, olsun İbni Cüreyci. Ee, işte ona geliyorum. Fitnenin olduğu yerde insanın salim kafayla düşünmesi mümkün değildir. Muhakkak o fitne insanın o yönde e, yanlış düşüncelere düşmesine sebep olur. Düşünün mesela bizler kitap ve sünnetten amel ettiğini iddia eden, özellikle bu cümleme dikkat edin, iddia eden insanlarız. Hayatlarımıza bir şeyi geçirirken helal ve haram kılmada dahi, hiç helal ve haram dediğimiz meselelerde e, hakikaten Allah'ın kitabına, Resulun sünnetine pek gitmeyi tercih etmeyiz. Haram der geçeriz. Halbuki helalı belirleyen de Allah haramı belirleyen de Allah. Öyle değil mi? Her şeye haram dediğimiz zaman onun belirini getirmek gerekir. Ancak Allah denilse veyahut Resulü dense buna haram diyebiliriz. Düşünün Allah kendisine rahmet etsin. İmam Buhari Zuhri'nin yaşadığı kente geldiğinde vali de dahil Zuhri de dahil Hepsi kendisini kentin dışında karşıladı. Alleme gelmiş. İlmine muhtaç olduğumuz bir insan gelmiş diyerek günlerce meclis doldu taştı. Ne oldu? Bir tanesi tuttu. Zühreyle ikisinin de bulunduğu bir ortamda Kur'an mahluk müdür diye bir soru sordu. İmam Bukhar'ın etrafında sadece iki kişi kaldı. Anlatabiliyor muyum? Bir fitne bir fitne sorusu, karşıdan gelen doğru cevap, öbürlerinin yanlış akide edilmesi, o şekilde itikad etmesi, doğruyu anlatan o insanın orada yalnız kalmasına sebep oldu. Ve haktan ayrılmasın. Düşünün, Hüneyn'e giderken, o büyük çınar ağaçlarının yanından geçerken, tevhidi anlamış, peygamberin gözetiminde dini anlamış o insanlar, bize de şöyle bir ilah edinsene dediler. Neden dediler? Çünkü ortam çok dehşetli bir ortam. Hava sıcak. Düşman hakikaten çetin. Sayıca fazla. Teçhizat yok. Böyle bir ortamda böyle bir söz. Ortamı düşünmek gerekiyor kardeşler. Rabbim imanımızı artırsın. Gayretimizi artırsın. Böyle bir meseleleri de ele aldığımızda illa aklama mecburiyetinde değiliz. Anlatabildim mi? İlla aklama mecburiyetinde değiliz. Ama insanların o yaşadığı ortamda alim olan insanlara da bulaşan birçok pislik var. Rabb'in bizleri bulaştırmasına. Önemli olan bunu yakalamak gerekiyor. Hüküm boyutuna gittik mi İşler orada bazen karışır birisi tutar işte bunu demek kafirliktir der adam tövbe etmiştir bugün mesela Gazali konusunda hala ümmet kaç parçadır birisi der tövbe etmiştir o mazurdur der kitaplarında İmam Gazali'nin hala yazılarını ve fikirlerini aktarırlar Birileri daha hala zındık gözüyle bakar ve hiçbir eserinde imamı gazaline ne bir çözümü nakleder ne de hayırlan anar. Ki ihyasındaki bazı küçük kitaplarındaki e, naklettiği, söylediği, yazdığı sözlere binaye Anlatabildim mi? Onun için en iyisini Allah bilir. E, Rabbim hayırdan ayırlasın diye. Herhalde yazdığınız o yönlüydü. Bunu eşar olması hasebiyle bu şekilde kullanmış. Ama sünnetin anayasal konumu attığı bir kitaplanda e, hakikaten cehaletini bir yerde kaldırmış. Rabbim hayırlısını versin. Buyurun. Selamun Aleyküm ve <gülüyor> ve <gülüyor>